O şeyin kopaların bahçesinden çıldı, böyle dolu. Hacı Kemal Hüce bu mal, yaptılar. Tek kelime söylemezsen, efendinin yanında, çok alim o, hiç durmadan kitap karıştırır ne? Takır takır takır takır takır takır takır takır, takır, takır bir kelime söylemezsen evime misafir veririm. Tek kelime söylersen, misafirimi daldırır götürürüm. Peki şahsen işte, de aman daha misafir olsun da, Valla ne konuşmam kadar, sormayalım. Diyor bu Hacı Kavlece'de, sultan oturdu, devemine geldiler, oturdular. Ben de otururum ama her şeyi anlattırım dahi bari, iç, dış <gülüyor> oturuyor, mutlu canımız. Estaudu Bismillahirrahmanirrahim, dedi, şöyle bir müddet mürakabada durdu, hiç kimse seslenmiyor. Allahü Aalakum. Dawudullahın Şia tarzı Rasim. mana gibi bir mana verdi. Yarım Yeniden tasavvufunu verdiği mana gibi bir mana verdi, kendi alim olsun, olsun da, tarikat-ı aliyeyi bil, bilip de girmesin, ahirette gözü e'ma alacak onu. Şu ayet, <gülüyor> ve men aradan zikri, kim benim zikrimden niye lazım ederse, fe inne lehu maişeten danken, onun maişetini dar halk ederim, tamam olur bu adam. Zikreden, iraz kalbi dar olur, kabri dar olur. Mendelev o geldi. Ve nahşuhu yevmel qiyameti a'ma. yevm gözleri a'ma olur. Hem o kadar kitap ne okuyor alim de, hem tarikat alamamış, öyle mi dedi? Öyle mi? Onların yarın yevm-i gözleri a'ma olacak. Kale, diyecekler, kale. Rabbi lima haşer ya Rabbi beni niye kırk alt ettin? Kali Rabbi lima haşer tenehme, daha kırdı ben dünyada görürdüm, göremezdin Allah, görmüyordu gözün İl namaza geliyordu, sen görmüyordun, görmezçeden geliyordun. İl tarikata giriyordu, sen girmedin, girmez mesceden geliyordun, bilirdin, anlardın. Her şeyi anladım ama yapmadın, derken, derken, iki buçuk saat bu ayette mana verilmiş. Müjde vereyim deme, Yahyalı da deme. büyük feyiz var. Muhammed. Her yerde beş kişiyle görüşürdü. burada seksine yakın insan bana beş kişi kadar zorluk vermiyor, kalbim hiç şüphelenmiyor. Yani buramda bir istirahat var dedi, bu da memleketin müjdesidir yani. içinde fesat çıkacak bir iş, yakız yok. Yani burayı dinleyip de dışarıya çıkmak derken, he, hocalar ellerini üpmeye başladılar. Ellerini üpmeye başladı, estağfurullah filan diyor. Ellerini üptü, daha sakal kara. Efendimiz'in sakal da gitti, diyastığı var o zaman ondan sonra büyük büyük müşekken, ah ahşap hoca ellerini yapıyor Ustan hoca vardı büyük burada baba birci etmiş fısır fısır mışır ne olur muhendersaliyim dedi efendim neredi ya o güç bir şeysin hoca hocasın vallahi şan efendi kafasına yular bakılmamış merkek gibi görüyorum kendim onun yanında yani ben öyle oldum ki diyor ben hiç hayatta ne okumuşum, ne almışım, ne o ayeti okumuşsun, ne tefsir etmişsin, ben anlamadım. Ben bir heyule hayvan gibiyim dedi, beni teslim et. Babam böyle haber verdi, buyursunlar, onun dersini verdi. Ondan sonra, Üstaz'ın, <gülüyor> ben gizli buldum, girebilsin bilmem, bir fotoğrafını sınırlıp Ne vereyim dedi. <gülüyor> eksi. Elimi sürdü. "Geliyor ben de, efendimiz diye gıra diyor." yeter çok daha, da yani irtısalıyorum. Ondan sonra Aa, ah. o deveyiz yine vardı. Orada geldiler kan katray bindirdik. Başım açık oldu. "Sen de verin hadi." demiş. Şimdi sonra inşallah nasip olur diyorum. Peki. Osman abi götürdü. Hiç vasıta, katır vasa idi. En iyi insan var. Herkes de orada ne var, ehillik atır, postallı Osman'da yanına düşürdük. Olam, onda yanına ses verdi, geliyorlar. Osman'a evit, nasıl yaptı, giderken, ne, yorulmuş Osman şu gölgeler, icap otursak da efendimizden öyle gitsem. Osman şu gölgeler icap oturalım, yorum der diyor, diyor. <gülüyor> sıyrıldı diyor, kalbime geleni diyor, diyor. kalbime geleni diyor. <gülüyor> Allah arafli olarak girdi, selametle. Bu kütü Efendi efendimiz, işte burayla böyle hikayetan konuşur bilmem zamanında bulunduğumuz böyle konuşur kadar. Efendimiz konuşuyor. Sizden meşgulük mü Efendimizden. Şah Tahal haline azattıra ha, halı Kemal'da 40 sene kadar irşadla meşgul olduklarından. Gayri ihtiyari olarak niçer tasavvufat, keramet suhur etmiştir ki eğer cem olunmak lazım gelse büyük bir kitap teşkil edeceği tevât nakledilmiştir. Gerçi velilerin geleceği kemalı ishal ettikleri kera, keramet nisbetinde olmayacağı erbabı tarikatça malum ve müsellem ise de bir münasebe bir kaç kerameti yazmakla iktifa edeceği bir büyük büyüklüğü kerametle bilinmez. Onun sünnete temessüfüyle, onun takvasıyla, onun haliyle, üç şeyiyle tamam bu cihan olduğu belli olur. Birisi, huzuruna gelince büyük küçük elini yükmeye mecbur kalır. İkincisi, mübarek meclisinden ayrılmak istemezsin oturduğunda. Üçüncüsü, Konuştuğundan kalbime aşkullah, şevkullah, muhabbetullah, ilka olur. Bunlar mevcut oldu mu baştasından sorma, büyük mü, küçük mu bu diye. <gülüyor> Üstadımız buyurlar ki, Şirtta Al Hariri Hazretleri'nin mezunu müezzini öğle namazı kılınacak zaman hevada bulut varmış. Müezzin ezanı okuyunca öyle olmadı demişler, müezzin de Bağdat'ta yani 12 günlük mesafede ezan okundu da onun için ben de okudum demiş. Müezinlerin neydi öyle kerametliymiş. Şihan harire han sütları da havaya eliyle iki tarafa işaretle bulutlar açılıp güneş görülmüş. Olduğu ve günü döndüğü anlaşılmış yine o müezzin sabahlayın, irken ezen okurmuş. Mullalar irken okuyor diye itiraz etmişler. Müezzin de, ben arşa ağzamdan ezen sesini işitmezce, ezen okumam diye cevap vermiş. Allah. arş ağzamdan iner bana. Allah. Bu <gülüyor> Tahal Halidi Efendimiz'in müezzinleri de böyle. Üstadımızın kederi, Şeyh Muhammed Said Hazretlerinin ma maiyetinde 30 sene kadar hizmette bulunan miraza ihtiyar olmakla, istirahatla emri olunmuş. Yine maiyetini de alırmış. Bir gün bir dere kenarında gece, şık, taha, hudsesizce Hazretlerini görmüş. Halinden ve sual ederek, ihtiyacın var mı demiş.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 ...israrla sormuş, o da söyleyince bir daha bulamamış. Buyurdular ki, şıkta hazretlerinin dervişlerinden birisinin... ...tarlasından sabanı çalınmış. Bilmemişler, fikrine bile saban, o para saban. Evet. Sen, sen de olur mu? <gülüyor> Şeyfiyyeti şık hazretlerine arz edilince, efendim bizim çabanı, sabanı tarladan almışlar. Buyurmuş ki, ahurda olan merkebe bin. Biz kerametimizi köpeklerimize, merkeplerimize, müezzinimize dağıttık. Yani istemem öyle şey demiş, tenezzül. <gülüyor> nereye giderse, durursa eşyayı, mesru, mesrukanızı oradan alın buyurmuş. Niye de sirkat olunan, saban, ee, merkep niye var durursa orada demiş. O kimse de merkebe binerek yularını serbest bırakıp yola ravan olmuş, devam etmiş. Merkez bir köyün içinden hiç durmadan geçmiş Ve yine ikinci köyden durmadan geçmiş. Üçüncü bir köye varmış, kıranak kıranak bir evin kapısının önünde durmuş. Sahibi hane, misafir geldi zannıyla kapıyı açarak, buyurun efendim, buyurun arkadaş demiş, misafir mi geldin demiş. Bizim çift edavatı buradaymış, Bizim çift ayetleri buradaymış, almaya geldim deyince, Eusab'a ha vereyim diye gidip getirmiş, Çaldığı şeyi sahibine teslim etmiş, merkep buluyormuş. Allah Allah. Efendimiz bunları çok tatlı haber verir. Allah Allah. Yine buyurdular ki, sofu meczuplardan birisi Cezbe halinde yiceleyin. Kırlarda gezerken, Kırk atlı kimseler cümlesi bir sıra halinde gelip yanından geçmişler. Başlarında zat, bu meczubat selam vermiş. Selamı alınca, beni tanıdın mı demiş, tanımadım demiş. Ben senin ağabeyim olurum demiş. Bir zaman sonra bir dergaha gelip, keyfiyeti şiha, tahal hariri Hazretlerine arz edince, efendim bir ömür hal oldu bu hadde geziyordum. Kırk atlı geldiler. Bana selam verdiler. Başta kızart beni tanıyın mı? Hayırdır mı? olurum dedi geçti. Bilemedim kim olduklarını. Ta'l-i arz edince onlar tıklardır Ben üç sene kendilerine deist, beni üç sene kendilerine deist tayin ettiler. Tayin ettiler. Selam veren benim. Bizim cismaniyetimiz sizinle oturursa da, ruhaniyetimiz gezer, buyurmuşlar. Ruhaniyetimiz gezer. Şıkta Hazretlerinin bir halifesi. Bu aynı. Ay Kayserili kardeşimizin birisi, Eczacı. Hanımının karnı şişmiş, rahatsız. İstanbul'da tedavi olabilir. Şifa yurduna yatırtmıyor. Peki, görmüş Efendimiz'den ziyaret etmişler. Allah hayırlı ifakat versin falan dua etmişler. Geçmiş, kadının ameliyete ihtiyacı var demişler. Olur. Ben 15 günlüğüne izinliyim. Hastamıza insaallah şifa bulursa, kaç günden gelmem Yine döneceğim ben, günüm bitiyor. 45 günde inşallah iyi olur demiş doktor. 45 güne kadar tedavi ederiz inşallah demiş. Peki efendim demiş. oradan ayrılmış. Onu yazıyor efendim. Eczacı yetmiş, hanım bacımız çok daralmış, ruh sıkılmış. Yalınız bari demiş, aldı, gece yarısı. Üstazım, efendim, bir dahaki diyor, kapı açıldı diyor. Kapı açıldı, açılınca kapı, bir hanım, çağırdı bir hanım. Selamünaleyküm, aleyküm, olsun. Beni Şeyh Efendi'imiz gönderdi, diyor Kapıcıdan izniyle plan hiçbir şey yok. Bir geldi, böyle mi? arkadan bir daha geldi diyor. <gülüyor> Esselamu Aleyküm. Nasılsın, lacim, iyi misin? Beni Şeyh Efendi'imiz gönderdi. <gülüyor> Elhamdülillah, sizi görünce, şeyim geçti. Geriden bir daha geldi, üç oldular diyor. Elrak'ımı çevirler. Sabaha kadar sohbet ettiler, onların lezzetli sohbetlerinden mest oldum ben, mest oldum. Bacım şefak atıyor biz, misal ettik yani selametle çıkmış gitmişler. Gittikten sonra ecracı günü gelince çıkmış, tekkeye varmışlar. Yahut da Erenköy'de Ziya Paşa Köşkü'ne. ...hadiseyi olduğu gibi kocası efendimize anlatmıştır. Efendim Allah razı olsun, ilahayı kesmemişsiniz. Ee, gece çok bunaldığında üç kadın göndermişsiniz. Kadınlar ziyarete gelmişler, sabahlar rahat etmişler. Onun lezzetiyle daha yatırmış hiç, garipsizlik çekmemiş. Çok memnun oldum efendim, evlatlarımıza. La havle ve la kuvvete illa billah, la havle ve la Allah Allah! Bütün ihvan da dönmüş, kanaatınız olsun, benim hiç haberim yok demiş. Allah Allah. Rabbim namıma yapıyor. Rabbim namıma yapıyor. Hacı Sadı Efendi. Rabbim namıma yapıyor. Onun zamanındaymış tabii. Ondan sonra daha çeşitlisini yapıyor, çok duydum ha ne orayım diyeyim deysem de oraya duyulur deyip e alıyorlar, ne asırır ifşa şahittin diye. Daha çeşitlisini yapıyor. Tahir hocamıza derim ki bir gün, ha sağ da, efendilerimiz yürürken yetişecek mi? <gülüyor> efendilerimiz kabirde yetişecek mi? da görüyor mu dedi. Görüyor mu? Nasıl cevap vereceğim ben <gülüyor> Zahir ulema olursa onlara de ki efendi Allah çok sevdiği için bir şartta bir de iki evladı ölecek olursa ikisinin başına da o suratta melek gönderiyor Allah. O zaman işte melek gönderdiği için onu bilemiyorlarmış. Baasına geldi, yetişir baasına da Allah'ın namına sevdiği için, Sami kulumun e, evladı defaat ediyor. Aman imanla ülsün, gelin iki melek gönderiyormuş, Allah. o melekler diyor, ona terden ediyorlar, şehadet getirtiyorlar. Kabire de öyle oluyor. Ama buna, zahiri ulemaya bu cevap. İhvanımıza ve bize, ben açıktan geldiğine inanır. Kendinin geldiğine inanıyorum, diyor dair Hoca. Hay bir de kendinin geleceğine inanıyorum, diyor. Ben de satıya inanıyorum, ben de satı inanıyorum Onun için burada Hazıköyü var, biliyor. Hazıköyü, orada Ramazan isminde birisi var. Şimdi Ramazan diyorlar, babamın müritlerinden defaat ediyor diyor, çok arkadaştan sordum. Gözünün şulası yaştı, diyor. Bizi görmemeye başlayınca dalalıp tabi böyle bir şey çaman ayır filan. Allah imanından ayırmasın cümlenizi. Çekinmeler, çekinin çekinin de şöyle eliniz. Efendimiz geliyor, sırtını diyor. Buyur efendim der, ismiyle. İkinci eden ismiyle. Buyur efendim dedi, diyor. Deyin efendim, deyin eşhedü en la ilahe illa Allah. Şeyh Eşad ve Enne Muhammed ve evet. Rasulü'nü, gözümüzün önünde böyle diye geldi, bir kapı oldu. Böyle, Kazı köylere, İstanbul'a, arkadaşlar. Allah'ımız bizi bunlardan ayırmasın. Şeyh Hasan-ı Şazeli Hazretleri var, o kısası Rahul Aziz. Çok suhbet ederken şöyle ihvallarla, acaba demiş Efendimiz bizler şimdi haber der mi ola? Arkadaş, tahmin. Biz nillardır Onların önünde dünya bu kadar. Ne haberdir? O nasıl bir kalbin içinde? <gülüyor> yok yanında olursa bilir ha, uzakta olursa kalbimize bağır olmaz. Değer mi demiş birisi? Dime öyle. Hata ettin planlarımız. Şüpheler yok şu. Sadalar diyor canım bir canstan saldırıyor. Şahzade kitabında yazlı. Ben diyor bir ırmak kenarına gittim, orada diyor, canım rahatsızdı, ırkayı üstüme aldım diyor, bu haline geçtim, oturuyordum, beni bir iten oldu, kalktı diyor, kafamdan. Arkadaşlarımdan bir latife ediyor zannettim, aldırmadım diyor. Sonra diyor, fazla daha. Derince diyor, baktım diyor, ciddi bir şey diyor, açtı mıdır terbiyesiz bir kadın, gizli bir yerde beni bulmuş diyor. ne anam sen dedim diyor, kah iş başka türlü kah diyor. Tövbe ben şu sakalımın saçımın dervişliğimle, öyle bir şey irtikap etmeyeceğimi bilmiyor mu da? Bir eşer şaşer yahu diyor. Kalktı diyor, beni kucaklağım diyor. Himmetsiz olunca diyor, elinde sevçer gibi kaldım diyor. Yani, sayıflaştım diyor. Sevçer sıklatımda ancak kaldım. Bana gücün diyor diyor. Bende bir oyanıklık bulamayınca uryan oldu diyor. Adı uryan olunca, benim şahavat-ı nefsaniye oyanmaya başladı diyor. Efendim hata ettim ben. Bi yetiş ben gidiyom. Yani ben geliyorum, fena gidiyorum. Yetiştim bir gel baktım diyor geldi inen buradan tuttu diyor. Kadının sırtı inen evime ben atıyorum diyor. Allah Hazır mı Hazır mı ben şaştım diyor. Böyle oturuyordum diyor eski açık zaman. Gelişlerinden bir karşısına, gelin, Ahmet, Mehmet, kim içmesin, gelin gelin, sohbet edilecek. Gittiler diyor, varmışlar diyor, efendim, rahatsızlarmış. Bizi affet, beni affetsin diyor, diyor. Şu Hasan'ın Şazani Hazretleri, müdüklerine demiş ki, kezzaptır o, yalancıdır, Gelin getirin. Varmışlar, ee, Oğlumdan sürüyerek, hadi teke vardık diyor. İffan bütün dolu. Yosak oldular, elini öptüm diyor, öptüm de çekti elini diyor. Bir gün tam tam kırkın diyor. Haa, demek müşteriniz malitte meşrutta şartta kartta kentte şimalda yetişemez öyle mi diyor? Demek size mürşediniz ölürken sekarat da yetişmeyecek, öyle mi deriz diyor. Demek size mürşediniz kabirde sualınıza, yardıma yetişmeyecek, öyle mi diyor diyorum. Böyle de ne zahmet çeken bir oğlum, yetişmeyecek de. Niye bunun ardına düştüğünüzde mürit diyorlar, demiş diyorlar, bunlar fena diyorlar, hakkında şey yapıyorlar. Niye bunlara katlanıyorsunuz öyleyse siz? yani yetişmeyecek de niye böyle diyorsunuz? Anadı diyor böyle akşam efendimiz bizden haber eder, değerli gün mi? Haber adam Haber dermiş. Nasıl kadının tasallutuna uğrayınca kurtulabiliyor muydum? Kurtulamadım da efendim. Kimini bu tutup da eve atan? Biznillah sizsin. Geç ihvana göz at. Şağyanı kurtar. Bütün bir efendim ha affet ne olursun rezil edileceği yani, şart ne yapayım? Yani bizi tahrip etti, buçuk gördü bizi. Efendim ne haber olacak? şartta, kartte ne haber olacak? Dilemme, ne bileyim? Bir daha böyle küstahlılık yapma mı güzel affettim seni dem diyor. Bir daha böyle edepsizlik yapma bir yerden, efendine iyi itimad diyor. Adamalılar hüngür hüngür ağlarlar geçen Hasan Gürletmü'nü. Bizim Kırmıt'ta bir Mehmet alim isminde ihvanımız vardı, Cihan'ın Kırmıt'ta. Kimle görüşür, o adamın hangi ifadesini konuşuyor? Efendimizi ziyaret ettim diyor, ralını ben ettim, geldim, istasyonda da trene bindim, tren böyle açık şey, bak yalımıza oturdum, bir adam da oturdu, bir kadın geldi diyor, baldırı bacağı açık, terbiyesiz biri diyor, o tango, geldi o da yanıma oturdu. Dizleri benim dizime temas etti. Şöyle çeksem çekebilirdim, nefsim çektirmedi Allah şeytana uydurmasın, ayağımızı kaydırmasın, ya, cehenneme doldurmasın. Onun ısıcaklığından şehvetim kefleniyor namursuz. Nefis diyor, kefleniyor diyor. Adana'dan cihana kadar sırf Allah biliyor diyor, kalın da bilmiyor diyor bil ben biliyorum diyor. Şöyle dizim dizinde o sıcaklık vuruyor diyor. İçimden şehretim kefleniyor nalmazsız. Yer kefleniyor diyor. ama bu sırra hiç kimse vâkıf değil diyor. Kendim gettim diyor. Orada Sırbıt'ta bir de berber ihvanımız vardı. O letaiflerin nurunu hep görürdü. Çok Edeb pisalesine ne de yazdı ya, nuru şu şekil, şu şekil, beyaz, sarı, turuncu, yeşil filan. Şimdi Efendimiz'e sorduk, niye görülmüyor? Şüpheli tam yenildi yenildiğinde. Sen kardeşim hiç şüpheli taham yemiyor mu dedim o Mustafa Efendi dedi. Hiç hayatta devata gitmedim ben diyor. Şüpheli çünkü diyor. Şimdi pangayla neyle karıştı? Yemin yemeğini yer. Onlara görünüyormuş. O kardeşimiz de varınca efendimiz ki Münvedari gelsin demiş yani peki efendim geldim diyor Münvedari sen efendimiz istiyor gelsin yarın sabahlayın dedi. ben dün sabahlayın görüştüm ben de ölenden sonra görüştüm mutlaka gelsin dedi. bir başı düştü şermet diyor tıdense bindiğim kadınla hale ustazım vakıf olduylesa. Diyelim diyor, çok müteessir vaziyette, sabaha ağlaya ağlaya etmiş sabahla. Sabahlayan otobos geliyor, Kırmut'tan Cihan'a. Otobosa binmedim diyor. bir diye binmedim dedim. Şöyle ağlayacağım diyor daime. Elime tesbih aldım diyor. Kırmut'tan Cihan'a kadar... Estağfurullahal-azim, tövbe-i nasıl tövbe olsun bir daha yaparsan. Estağfurullahal-azim, estağfurullah. estağfurullah. Cihana bir saat mi var bildim ne kadar barkı. yayan yolu, orayı tüm yürüdüm gittim diyor. Tren varmış yine bildim trenle, vardım Adana'ya. İkinli yakınımı nasıl varsa, efendimi orada çöktüm diyor silah. Sadık korka korka çökerdik, konya var böyle, çığıttım <gülüyor> diyor, kapı açıldı. Efendimiz'in mübarek sesi yukarıdan gelirdi. Ne Ali siz misiniz? Mehmet Ali siz misiniz dedi. Benim efendim. Haydi tırmır cihan arasındaki istiğfarınız kurtardı, bir daha öyle yapma. Bir daha öyle hata etme, mi mi? diyor. Efendim, her hallerimize Hacı Hasan Efendi... Allah Allah Hacı Hasan Efendi çok kıymetli bir idi. Allah kalbi pürnür olsun. Hem kardeşim olup bıçaklaşırdım Sevgili bir dost. Bir gün Efendimiz dedi ki diyor... ...Ihvanlara söyle Hasan Efendi... ...gecenin zift karanlıklarında günahları bana görünüyor. Karanlıkta. Açıklamaya, Mustafa şunu yaptın, Fikri şunu yaptın, Abdullah şunu Hasan şunu yaptın diyemiyorum. Ben hayalıyım. Anca kitabı açıyorum, onların hallerini okuyorum bundan. Alınan alınıyor, alınmayan alınmıyor. Beni yine bilemiyor zannediyor. Ama ben bilmeyi istemiyorum ama Allah gösteriyor, ben ne edeyim? Zift karanlıkta dönüyor. Kardeşim, işte bunlarla biz intibaha gelelim. Allah bizi ikaz, ihşad etsin. Mesela kabaret, ala estağfurullah, cemini el enbiya ve el musallim, velhamdülillahi rabbil alemin, rızalillahi te'ala'l-satiha.